Üçüncü nokta, insanın hayat içtimaiyesini yani toplum hayatını ifsad eden, bozan, fesada veren bir dirse-i şeytaniye şudur ki, bir müminin bir tek seyyyesiyle bütün hasenatını örter. Bir mümin bir hata yapmış, bir günah işlemiş, ona bakıyor adam, bütün öbür taraftaki iyi taraflarını görmüyor, Onları da siliyor yani. Bu neymiş? Bu şeytanın sesiymiş, hilesiymiş. Şeytanın bu sesini dinleyen insafsızlar o mümine adabet ederler. Düşün, bu. Halbuki Cenab-ı Hak haşirde adaleti mutlaka ile mizan ekverinde, ekberinde yani kıyamet gününde sevapların, günahların tartıldığı zamanda amal-i yani bizleri tarttığı zaman, günahlarını tarttım zaman, hasenatı seyyata galibiyeti mağlubiyeti noktasında hükmeder. Hasenatı ağır basıyorsa Allah onu affediyor. Mesela yüzde sevabı var, yüzde 49 günah. Affediyor. Affettim diyor hiç kimse neden sen affediyorsun affedemezsin anayasaya gideriz şöyle olur böyle olur böyle bir şey yok diyor kimse karışamaz Yüzde %51 Yüzde %50 50 olursa işte <gülüyor> o zaman Araf diye bir tevki var Araf ne cehennem ne cennet cehennemden kurtuluyor ama ce cennete giremiyor %50 orada kalıyor. Ama o Araf'takiler hep ümit ediyorlarmış. Bir gün gireceğiz, bir gün gireceğiz, bir gün gireceğiz. Arkada cehennem var, oraya, hiç bakmıyorlarmış. <gülüyor> hep cennette doğru bakıyorlarmış. Arkada Cenab-ı da bir gün onları sokacakmış müzelliğe. %50 ele gelirse. Tabii bu şart bu. Ama Cenab-ı Allah bazen kulunu affediyor. Bak, %35 adamın zevahı var mı? yüzde altmış beş var ama güzel bir hareket yapmış, ondan yırtıyor. Hani diyor, iyi hayrı aklan, iyi huydan müebbete yirmiye çeviriyor yani. Kurtarıyor Allah. Allah affediyor tabii bu. Kimse karışamaz. Bazen özel. Bir de bazen şöyle de oluyor. Mesela diyelim bir kardeşimiz cehenneme doğru gidiyor yanmaya. On beş puanlık yanacak yani. imanlı gitmiş, kurtarmış ama yanacak. 15 puan yanacak, başka bir kardeşe denk geliyor. Dünyada tanışıyorlar sohbette, derste. Mehmet'cim nereye gidiyorum yahu işte. 15 puan yanacağız, yapma yahu diyor. Ben diyor 40 puan yanacağım ya diyor. Ellerine açıp dua ediyormuş o kardeş. Ya Rabbi, bu kardeşimin günahını da bana versin. bu i Rabbaniye diyoruz. cilve Rabbaniye. O kardeşim gitmesin, cehennemi görmesin, direkt cennete gitsin ya Rabbi. Ben zaten çok kalacağım orada onun günahını da bana yaz yarabbi diyecekmiş. Cenab-ı Allah da ikinize de affettim diyor. Bu da ekstradan. Ona da cilve-i Rabbaniye Allah bu yapar. Böyle özel hususu ekstradan kıyaklar yapacağını hadislerde duyuluyor. Adamı cehenneme götürüyorlar, gidiyor. Bakıyor geriye, melekler götürü, tekrar bakıyor, Allah beni affedecek miydi acaba? Şu affedeceğini ümit ediyor. En sonunda gene bakıyor böyle, sorun kuluma diyor, niye bakıyor arkaya? <gülüyor> Allah beni affedeceğini ben ümit ediyorum, diyor. onun için baktım diyor. Affettim o kulumu diyor. Böyle özel kıyaklarda olacak, tamam Biz de burada özel kıyaklar yapalım elimizde fırsat varken bugün fırsat var şu anda. Yarın olacak mı olmayacak mı? Bilmiyoruz ya. Yani. Allah bize bir hayat vermiş. Vermiş bak ben insan olmak için ne okula gittim ne tahsip yaptım ne para yatırdım. Ben şimdi burada değil de ahırta ö saman yiyen bir öküz olabilirdim. Sen de bir arslan olabilirdi. Bu da bir tavşan olurdu. Bu da bir kartal olurdu. Ama insan olmuşuz bak. Ama insan yaratmış. Böyle bir imkanı bize vermiş. Bir de Stalin'in torunu olabilirdim. Sen de Sarkoski'nin biraderi olurdun. Bu da Putin'in damadı olur. Ama bak Müslüman anne babadan gelmişiz. Bir de şu anda kahvede olabilirdik. Bir sürü insan var değil mi? Başka? Meyhanede olabilirdik. Başka? de olabilirdik. Oralarda da olmamışız. Ne güzel bir yere gelmişiz. Bütün bunlar hep şükrü gerektiren ekstradan Cenab-ı Hakk'ın ikramları. Bütün bunları düşünerek Rabbimize mütevecci olalım. Allah'la'm aramızı düzeltelim. Evet. Cenab-ı Allah diyor Haşr'de evet Cenab-ı Hak adaleti mutlaka ile mizan ekberinde, büyük mizanında amal mükellefini tarttığı zaman hasenatı seyyata galibiyeti noktasında hükmeyler. Hangisi galip geliyor? Hasenat. Hem seyyatın esbabı çok, yani günah işlemenin sebepleri çok, başını kaldır günah tarafı. Ve vücutları kolay, naşleme kolay. Olduğundan bazen bir tek hazene ile çok seyyatını örter. Geliyorsun savukta bir abdest alıyorsun. Muz gibi böyle, herkes donuyor. Geliyorsun bir namaz kılıyorsun, bir dua ediyorsun. Çok günahlarını cenabı örtüyor orada. Örteceğim diyor zaten. Keffere anhüm seyyatim. kefere örtmek demek. Kefere kafirete de, kefere diyoruz o da örtüyor. Neyi örtüyor? Hakikat örtüyor. Allah diyeceksin doğa diyor. Allah deylesin tabiat diyor. Kendi kendine oluyor diyor. Hakikatı örttüğü için onlara kafir deniyor. Çiftçiler de çiftçilere de kafir derler. Ne yapıyorsun? Kafirlik yapıyor. <gülüyor> yani buğdayı atıyor tarlaya, sürüyor arkadan ya toprağı örtüyor ya buğdayı. Onlara da kafir derler. Kelime manası bu, rugat manası yani. İşte Allah da orada Kur'an'da diyor keffere anhum seyyiatihim sin seyyierdenizi örteceğim ben. Diyor. <gülüyor> Mesela ayette diyor ki: "Femen ya'meli miskale zerratin hayran yara vemen men ya'meli miskale zerratin şerran yara." Yani şimdi bunu bazıları diyor ki zerre miskal, hayır yapsan Allah sana karşılığını verecek. Zerre miskal, şer yapsan cezasını göreceksin. Değil. Burada yara demek gösterir. Yara, ira eder, gösterir. Çünkü affettim diyor ya, affetti zaman niye göstersin artık? Ha! Demek ki gösterir kelimesi şu. Mesela günahlar işledik, Allah affetsin. Mahşerde Cenab-ı kulun gel buraya. Bak sen bu sakatlıkları yaptın. Gösterecek sana ekranda. Ama başkalarına göstermeyecek sana. Sadece sana. Evet ya Rabbi yaptın. Ama seni ben affettim. Bunları da kimseye göstermiyorum. Ama yera yera. Sana gösterecek. Hayır zaten. Hayırın zaten karşında verecek. Gösterecek. Demek ki affettikten sonra tekrar... O eski günahları Cenab-ı Allah karıştırmıyor. Demek ki bazıları bu ayete yanlış mana veriyor. Görecek diyor. Zerre kadar hayır yaptıysa cennette yerini görecek. Zerre kadar şer yaptıysa dayağı yiyecek. Hayır dayağı yemeyecek. Allah ise dayağı yemeyecek. Affediyor. Devlet bile affediyor değil mi? Diyor ki işte şu kadar şeyler diyor ayın şu markın yatırırsanız paralarınızı cezaları kaldırdım diyor. Devlet bile kandırıyor ben. Gerilmişten var yine ha. Demek bu dünyada o adaleti ilahi noktasında muamele gerektir. Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kebiyeten veya keyfiyeten ziyade gelse o adam muhabbete ve hürmete müstahaktır. Adam namaz kılıyor, oruç Hiç geçmiyor, yalan söylemiyor, hep güzel bunlar. Bazen ufak bir hata da olabiliyor, bir yanlışlık yapıyor. unutuyor. diyor, iyiliklerine bakacaksın. Tartarken nasıl Allah iyilikleri tartıyor, sen de onun iyi huylarına bakacaksın. Evet bu hareket yanlış ama burası, burası da burası da güzel o adamın. Onu hoş görelim Belki kıymetler bir tek hazene ile çok seyyiatına nazarı af ile bakmak lazımdır. Halbuki insan fıtratındaki zulüm damarıyla, demek bizde zulüm damarı da varmış. Adar damar, toplar damar olduğu gibi şah damar, kan damarlar olduğu gibi bir de zulüm damarı varmış bizde. Adam diyor damarıma bastı diyor. Zulüm damarıyla Şeytanın telkiniyle, şeytan da telkini diyor, bir saatin yüz hasenatını tek seyyye yüzünden unutur, mümin kardeşine adavet eder, günahlara girer. Nasıl bir sinek kanadı, bak şimdi nasıl bak misal diyor. nasıl bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa, getir bir tane sinek kanadını, koyuyorlar gözünün üstüne. Bunu dağı görüyor musun? Göremiyor. Koskoca dağı göremiyor. Niye? Sinek kanadını buraya koydu. Dağı göstermiyor bak. Öyle değil mi? Allah Allah. Nasıl bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa bir dağı serp eder, göstermez. Öyle de insan garaz damarıyla Sinek kanadı kadar bir seyyiye ile, bir yanlışı ile dağ gibi hasenatı örter, unutur. Evet. Adam diyor bizi düğüne ne çağıramadı ulan diyor. Beni çağırmayacaksın da kimi çağıracaksın diyor. Bir yanlışlık yapmış, unutmuş. Gitmem bir daha, görüşmem, merhaba da demem ona demem. Halbuki ona çok iyilikleri dokanmış o adamın zamanında, gene de dokunabilir, o hareketini esas alıyor, ona küsüyor. Öyle de insan karaz damarıyla, sinek kanadı kadar bir seyye ile dağ ilhasanatı örter, unutur, mümin kardeşine adabet eder, insanların hayatı içtimaiyesinde bir fesat aleti olur. Fesat aleti. O adam devamlı surette hep ters düşünür, hep yanlış düşünür, hiç müspet olumlu düşünmez Allah muhafaza. İkinci nokta, 17. Laman ikinci noktası. Hakikatları bir rüyada gördüm ki insanlara diyordu arabada da temiz şey yaptım ya, buradan okuyorum. Hakikatlar bir rüyada gördüm ki insanlara diyordum. Üstadın karlarından bir ağabeyimiz bir gün dedi ki, Üstad Hazretleri demiş ki, Kardeşlerim ben çok şeyleri hakikatlar bir rüya. Bir rüyayı hayal edediyorum ya, onlar öyle rüya falan değil, onlar gerçektir. Fakat bu asrın insanları, intirazcı, vesveseli, pipirik olduğu için... İtiraz etmesinler diyor bana. hayaliyet dedim diyor. Sonları ben gerçekten gördüm ya. Hayal rüya değil ya. Burada bak ne diyor. Hakikatlar bir rüyada gördüm ki <gülüyor> insanlara diyordum. Ey insan! Kur'an'ın tesatirindendir ki Kur'an'ın düsturlarından, kurallarındandır ki Cenab-ı Hakk'ın masivasından masiva demek Allah'tan gayrı olan her şey masivadır yaratık. cenab bakın Hakk'ın masibasından hiçbir şeyi ona taappüt edecek bir derecede kendinden büyük zannetme. Allah'ın yarattıklarından hiçbir şeyi ona tapacak derecede kendinden büyük zannetme. Taplamıyor. Bir puta da tapmak küfürdür. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde secde etmek, o da küfürdür. Bakın. da bütün yaratıklar eşittir. Tek Allah'a tapılır. Çok enteresan bir şeyden bahsediyor. Bakın. Taabüd yani taabüd, ibadet etmek. Ey insan! Cenab-ı Hakk'ın masivasından hiçbir şeyi ona taabüd edecek bir derecede kendinden büyük zannetme. Çünkü o da yaratık, sen de yaratıksın. O da mahluk, sen de mahluksun. Hem sen kendini hiçbir şeyden tekebbür edecek derecede büyük tutma. Hiçbir şey. Bir adam böceğine bakıp da bu da neymiş? Ben değerliyim, bu değersiz deme. Onu da yaratan Allah. Yaratılışta eşitiz. O da mahluk, ben de mahluk. Ne güzel değil mi? Çünkü mahlukat mabudiyetten uzaklık noktasında, müsavi oldukları gibi, mahlukatın hiçbiri mabud olamadığı gibi mahlukiyet nispetinde de birdirler. Hepsi de mahluktur. Öyle kardeşler. Şimdi bakın, mesela Üstadımız bir yerde diyor ki, bir insanın diyor, izzeti imaniyesi, bir zalime başını eğmeye müsaade etmediği gibi şefkat-ı imaniyesi de bir mazlubu ezmeye müsaade etmez. zaman başını en büyük zalimlere eğmemiş. Rus komutanına ayağa kalkmamış. Urşit Paşa 16-15 tane alemi asmış. 16.sı zaman olacak. Ona da meydan bu aslanlarla beraber gitmeye hazırım diyor. Zalimler için yaşasın cehennem. Cennet ucuz değil. Cehennem de lüzumsuz. İşte İngiliz komutanı da aynı sözü etmiş. Dört tane komutanlara karşı değiş, değiştirme bir şey Bakın İsset-i var. Ama şefkat i imaniyesiyle, mesela bir abimiz vardı rahmetli. Valla Hamid tane gelirdi İsmail adın talebelerinden Vanda. Bir gün çıktık gezi diyor. Bu molla münevver diyor. Bir taş attı kertenkeleyi öldürdü. <gülüyor> Sonra diyor geldik. Ne yaptınız demiş. Gezdiniz mi falan üstad? Işte. Demiş üstad. <gülüyor> Bu sünefe dikkatten kertenkeleyi öldürdü. Ne? Nasıl öldürürsün? Sen mi yaratmıştın? Senin mülkünde miydi? Sana ne zararı dokandı? Nasıl öldürürsün? Bakın bir kertenkele için ne kadar şey yapar. Ha? Tabii. Mesela hapishanede sineklere ilaç sıkıyorlar. İnadına sinekler çoğalıyor. Üstadın odasına dolmuşlar. Mülteci kampı gibi. Sinekler, üstadın çamaşırı varmış. İpe dizilmişler simsiyah. Rüştü abi de çamaşırını üstadın asacak. Rüştü demiş, çamaşırları başka yere as, kuşçukları rahatsız et. Kuş diyor, kuş büyüne diyor, küçüne kuş kuşçuk. Demiş kuşçukları rahatsız etme, bak ne güzel sıralanmışlar dizilmişler. Ulan biz bu kadar sen hocalar diyor, sapları sık ve düzgün tutun, bir düzgün, düzgün bir sap yapamıyoruz. Sineler ne biçim sap olmuşlar. bunun i̇şte sanat bakıyor. Kuşçukları demiş rahatsız etme, bak ne güzel dizilmişler. O da diyor Kemal ciddiyetle dedi, İp bizim. Sinekler başka yerde kendilerini yer bulsunlar. <gülüyor> Şimdi bak sineği bile rahatsız etmek istemiyor. Öbür tarafta zalime ayağa kalkmıyor. Burada en küçük bir Allah'ın sanatını, canlısını hakir görmüyor. Onu rahatsız etmiyor. Kardeşler anlatırlar mı Bir zaman ben böyle şeylere bir zamanlar böyle şey diyordum böyle abartıyorlar hayır abartmadık. Müjüv olan hareketi kimin için yapıyorsun? Müyüm olan mı? Kimin için yapıyorsun ha? Bir zapt öde kitap yazıyorum, çok kalemle yetiştirmiş çok zamanla kalemle. İsinek gelmiş konjüdivitine, sinek öyle. Emiyorum mürekkebi, Emiyor. böyle sineği kovalamış, beklemiş sinek. Sonra uçmuş gitmiş. Sonra yazmış. Allah bundan razı olmuş bu hareketinden. Çünkü yaptığı Allah için. İnnemel amalü bir niyet. Niyet mühimdir. Sonra bu zat vefat etmiş. Bir arkadaşı rüyasında görüyor. Bakıyor yüksek bir makamda görüyor. Demiş mübarek. Çok talep yetiştirdin, çok hizmet ettin. Allah sana büyük makam verdi. Evet demiş. Çok hizmet ettik ama... Bu makamı o hizmet ettiğim için Allah bana vermedi. Ya bir sinek kondum bir gün bitime. O sineği oradan uçurmadım, kaçırmadım. Rabbimin sineği diye tuttum. Allah o halimden razı olmuş. Bazen bir zerre insanı kurtarır. Zerre kadar ihlaslı amel gör batmanlarla, resmi bir ücretli muhabbet terinçü eter. Zerre zerre. Mühim olan sen ne için yapıyorsun o hareketi? O hareketi kimin için yapıyorsun? O mühim. Hareket değilim değil. Ne için yapıyorsun? Yazın biri, birisi boğuluyormuş. Atlamış adamı denizden çıkarmış. Kurtarmış onu. Demiş Allah senden rahatsız olsun senin bu iyiliğini hiç unutamayacağım. Sağ ol. Kaldırmış adamın tekrar atmış denize. Demişler, niye öyle yaptın? Hoca diyor demiş, iyilik yap denize at. <gülüyor> <gülüyor> Kabuk bilmezse haluk bilir. Şimdi bu adamın niyeti oysa hocanın de yapmaksa vallahi sevap kazanır. <gülüyor> Niyet miyim? Niyet. Niyet bir iksirdir diyor. Şerri hayra Hayrı şerre kalbeder. Bir tane de okuyorum, bitiriyoruz. Üçüncü nota. Ey gafil Said diyor. Üstad ama ben ey gafil Necmi diyor. Çünkü bir gün Bayram abi burayı okuyormuş. Ey gafil Said deyince niye bana gafil diyorsun kendine de sana? gafil çantaçı, bil ki garat-ı hisnev'inden, yanlış anlamadan, gayet mubakat dünyayı, gayet geçici dünyayı layemut ve daimi görüyorsun. Çok çabuk geçici dünyayı uzun ve daimi görüyorsun. Çok çabuk geçebilir. Ama hangi dünya? Benim dünya. Gözümü kapattım, her şey gitti. Ya! Adam karşıya geçmeden hayrete geçiyor. Gelikandı. Nişan oluyor. Nişanlısına gidecek akşam. Koştura koştura çelenk almaya gidiyor. Araba bir tane patlatıyor. Trak karşı tarafta işi bitti. Ya. Almış gelini gidiyor. Mutluyuz yazıyor. Biraz sonra bir tır bir patlatıyor. İkisi de kutlu oluyor. An an. Ölüm er an ecel, celiladı her an kafamızı kesebilir. Ey gafil nefis bil ki galat-ı nev'inden, yanlış anlamandan gayet muvakkat dünyayı, gayet geçici dünyayı layemud ve daimi görüyorsun. Ölümsüz ve daimi görüyorsun. Etrafına ve dünyaya baktığın zaman ad gün etrafına Altepe camisi her orada, değil mi? Karakol orada, banka orada. Ha, Etrafı hep bir dünyaya baktığım zaman bir derece sabit ve müstemir gördüğünden dün oradaydı, bugün gel orada. Fani nefsini de o nazar ile sabit telakki ettiğinden, nefsini de o banka gibi, cami gibi kabul ettiğinden yalnız kıyametin kopacağından Dehşet alıyorsun. Kıyamet ne zaman kopacak? Sana da yap. ne yap? Yapacaksın sen kıyameti. Bak sen kendi kıyametin. Güya kıyametin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi. Yalnız ondan korkuyorsun. Aklını başına al. Sen ve hususi dünya, bir umumi dünya var, bir hususi dünya var. Bir şimdi burada büyük bir oda var. Bir de benim gözümün içinden giren bir oda var. Bak kapatıyorum odam oda yok. Kimse yok burada şu anda bak. Açıyorum. Neler var? Kapatıyorum. Hiçbir şey yok. Ya. Bir umumi dünya var. Bir hususi dünya var. Hususi dünya hangi de bilir? Ben Adam diyor şu karşı arsaların yürümünü, hepsi bize ait aldık, onların imarını aldık, siteler yapacağız. Şu karşı arsaları da almak üzereyiz. İşte şuradaki binalar da zaten bize ait, anlatıyor. Öyle mi? Evet, evet. Adam da kalplar, bir şey oluyor Ben ağlaşıyorum. Hıh! <gülüyor> Harç bitti, yapıp ayıd <gülüyor> Bu adamın dünyası yıkıldı, kıyameti koptu. Bu dünya devam ediyor. O arsalar falan orada gene. Ama onun arsaları gitti. Değil mi? Anlıyor değil mi? Aferin be adın ne? Hoşçak. Şimdi bunu şeyini yapar o teorik ispat ediyor şimdi. Aklını başına al. Sen ve hususi daha daimin zeval ve fena darbesine maruz olur. Senin bu garat değilsin ve malgarat değilsin ve malatan. Şu misale benzer ki bak misale. Bir adam elinde olan aynasını aynasını, bir hane veya bir şehre veya bir bahçeye karşı tutsa aynayı. Misali bir hane, bir şey, bir bahçe o ayna da görünür. Almanlar, Büyümler, Sandalimler. Etna bir hareket ve küçük bir tekaip gör aynanın başına gelse, o hayali hane ve şehir ve bahçede her cümerç ve karışıklık düşer. Biraz evveldeki aynanın içindeki bahçe ne oldu? Yok oldu. Hariçteki hakiki hane, şehir ve bahçenin devam ve bekası sana fayda vermez. Çünkü senin elindeki, aynadaki hane ve sana ait şehir ve bahçe, Yalnız aynanın sana verdiği mikyas ve mizan yeter. Senin hayatın ve ömrün aynadır. Aksediyor burada. Senin dünyanın direği ve aynesi ve merkezi senin ömrün ve hayatındır. Her dakikada o hane ve şehir ve bahçenin ölmesi mümkün ve arab olması muhtemel olduğundan her Erzurum'da senede 15-20 kişi. Neden ölüyor biliyor musun? Buz düşüyor kafasına. <gülüyor> Anlatıyorlar. Adam yolda geçerken sığınıyor şeyden. Ta bir tane kafasına kazık gibi düşüyor. Adam ölüyor. Hiç bak hesapta yok. Buzlar böyle sallanıyor ya. Çok soğuk. 20 kişi gidiyor bak. Mümkün ve harap olması muhtemel olduğundan her dakika senin başına yıkılacak ve senin kıyametin kopacak bir vasiyettedir. Madem öyledir, bu dünyana ve hayatına çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri ökletme. Ökletme, sekme ya şunu da açacağım, bir market daha açayım. İşte bankadan faiz alayım, şunu alayım, kredi alayım, şunu da yapayım. Sekme kendini. Zaten böyle işte birkaç dakika durup gideceksin. Otur oturduğun yerde adam. Allah, hayat hemen geçiş, geçiş, ne zaman gideceği verir. Tabi biz şimdi kardeşler şöyle oluyor geçmiş zaman gelecek zaman ikisi de yok şu anda dün var mı yok yarın var mı o da yok peki hayat nedir hayat sen orada duruyorsun ben de burada duruyorum biraz sonra eve gideceksin, hayal o <gülüyor> yerde bekliyorlar hayal ben işime gideceğim hayal yok onlar yok ya ama biz onları da var gibi kabul ediyoruz dünyamıza sokuyoruz dünyamız ne oluyor genişliyor. Geçen sene şunu yapmıştım. Evveli sene kızı evlendirdim, davet sene oğlanı damat yaptık, öbürü sene şunu yaptım, evi yaptım, arzayı aldım, aldım, yaptım, yaptım, yaptım. Bunlar yok. seni yaşlı yapacağım, bunu yapacağım, yapacağım, yapacağım, yapacağım. Bunlar da yok. Bu ikisini biz var gibi şey yapıyoruz. Uzun bir hayat Allah karşımıza gösteriyor. Bu da Allah'ın bir rahmeti yani. Ama çok dikkat etmemiz lazım. Hayat diyor bu andır şu an. Biraz sonra yok. Biraz evvel geçti. Yok. İnşallah. Biz böyle kurtulamazsanız bayramlarda, kurban bayramı önümüzde geliyor. Kurban derisi topluyorduk böyle talebelerimize, dershanelerimize. Böyle çok dershane aldık. Fethullah Hoca diye ben çok deri topladım beraber. Garebim böyle topluyordu. Bağırsakları koyuyordu şeyin içine. Poşetin içine bağlıydık. Bağırsak da satıyorduk. Kırk önce, 45 beş sene önce. Şimdi tabii biz deri topluyoruz. Camidekiler topluyor. Süleyman Efendi'nin tanevleri topluyor. Bütün dini cemaatler deri topluyor. Böyle bir deri toplama şeyine giriyoruz ya. Ama herkes, yarim bana yap bana. Herkes kendine bakıyor. Şimdi bir de hava kurumu topluyordu. Bu hava kurumu da devlete dayandığı için şikayet ediyorlardı bizi. Onlar resmi toplama şeyi var, bizimkisi yok. Ne bir demek? demeyim. Halbuki kurban dini bir şeydir. Dini müesseseden alması gerekirken hava kurumu alıyor. Tam hüsnü yani. Şimdi bu hava kurumu müdürü, Antalya Hava Kurumu müdürü, 8-10 sene önce konuşuyor televizyonda, kurban bayramına birkaç gün kala. Ey diyor, hava kurumu ailesi olarak, arkadaşlar, bu bayramda sıkı bir çalışma yaparak derileri gericilere, dincilere, şeriatçılara kaptırmayacağım dedi. Televizyonda öldü. Canlı yayın canlı ölüm. <gülüyor> Şimdi bu adamın aleminde dünyasında ölüm var mıydı? Yok. Düşünmüyor ama. Yani bir şahsı şey hali aleyhisselam götürüyorum seni şeref. Anlıyorsun, bu ölüm ne zaman gelecek, nerede gelecek, nasıl gelecek? İnşallah güzel bir yerde gelir, böyle ders yaparken, derste giderken, gelirken. Benim babam camide öldü, ben sevindim babam öldü diye. Ve sababı da çok seviyordum. Lan sevinir misin babasının öldüğüne? Ama viraç gecesi, camide ölüyor, fıstık gibi değil mi? Öyle. İnşallah biz de böyle. Ya ders okurken, dertten yürürken, yani derse giderken ölürsün. Sübhaneke la ilmelena illa ma'allemtena, inneken tel alimil hakim ve ahirüde Allah'a emanet olun. Hepsine göre Şah abi, Mustafa Birlik ağabey, Zeki abi, kardeşimiz ve Sungur ağabey de rahatsız ve bütün geçmişlerimiz için patiha okuyacağız. Buyurun ağabey. Euzubillahimineşşeyyettah. Altyazı Alev! فتميّنوا aziz ve şerif ruh-i saadetlerine ve bütün Peygamber-i İzam Hazaratı'nın her birerlerinin ruhlarına sahabe-i kiram başta Hazreti Ebu Bikir Sıddık ömer Faruk Osman-ı Zinnureyn i̇mam Ali Kerrem Allah-u ve diğer bütün sahabe kiram Ali Beyt, Tezvaci Tahirat Muhacirin Ensariyn ve bütün evliyaullahın ruhlarına, aziz Ustamızın aziz ruhuna ve onun sağlık talebelerinden bütün abilerimizin ruhlarına ve bugünlerde vefat eden Mustafa Birlik abinin ruhuna, Şah abinin ruhuna, Zeki kardeşimizin ruhuna, Mustafa hocamızın ağabeyinin ruhuna ve diğer bütün ehli imanın ruhuna, Sungur abimizin şifa bulmasına, Bizlerin imanla huzura, huzura varmanız var. Dershanemizin arsasının kolaylıkla elde edilmesine Amin. Ya Rabbi yardımcı Allah'ım. Senden bekliyoruz. Bizim başka kimsemiz yok. Amin. El Fatiha. Allah Ağzına sağlık. Sağ ol kardeşim. <gülüyor> Hakkınızı helal <edin>. Her <gülüyor> zaman bekliyoruz <gülüyor>